Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün Dünya Edebiyatı serimize devam ediyoruz. Ee, ve e, yine konuğumuz her zaman olduğu gibi Barış Özkul. Merhaba Barış. Merhaba. Ve diğer bir Barış, Barış Demiral'de bugün Teknik Masa'da bizlerle birlikte. Evet, e, bugün kimi konuşuyoruz? Bugün Elizabeth Gaskell üzerine Konradık. konuşuyor. Biraz şeye... E, ...yakın, güncel edebiyattan uzaklaşıp hı hı. Şey, 19. yüzyıla... Geriye döndük biraz. Evet, geriye döndük, öyle döneceğiz bakalım. İngiliz edebiyatına döndük bir de. Evet, İngiliz edebiyatı. Ama şey, yani Elizabeth Gaskell ...çok Türkiye'de tanınmayan, bilinmeyen... ...klasikler hı. arasında fazla e, ismi zikredilmeyen bir yazar olduğu için... ...özellikle onu konuşmak istedik. Peki, ee, kaç kitabı var <gülüyor> Türkçe'de? Yani Türkçe'de sadece bir kitabı var bildiğim hmm. kadar. O Krenford İletişim Yayınları'ndan çevrildi. Fatih Özgüven ve şey, e, Taci Ser Belge Çevirisi. Devam edecek mi peki? E, ya i̇letişimin yayın programında şey de var. Norten Saat hmm. Kuzey ile Güney bir de Mary Barton. Bu iki büyük romandır zaten onun. Hmm. Ama bunlar çok hacimli romanlar. Ne kadar sürede çevrilir, hmm. ne kadar sürede yayınlanır bunu öngörmek pek kolay değil. Evet, kim? Ben bu Kuzey ile Güney'i başka bir yayın evinden, çok ismi duyulmamış bir yayın evinden daha gördüm sanki. Yani şimdi hmm. burada okuru yanıtmayalım, evet. dinleyicileri yanıtmayalım pardon. Evet, biraz bahsedelim istersen nasıl bir yazar, kim? Şimdi şey, yani Elizabeth Gaskell bu 19. yüzyılın ortasında romanlarını yazdı. Esasen 1840'lar ve 1850'lerde yazdı büyük romanlarını. Ama daha genel bir şey toplumsal sorun çerçevesinde yazılmış romanlardır bunlar. O İngiltere'de işçi sınıfının ilk kez şey olması, orta sınıflar ve üst orta sınıflar tarafından bir sorun, değil mi? sorun olarak algılanması. <gülüyor> Aslında Londra'da doğmuştur, hmm. Chelsea'de doğmuştur, sonra Manchester'a hmm. gidiyor. Ee, kocası Manchester'daki bir kilisede, Yünlteryan kilisesinde papas, William Gaskell sanırım adı da. Onunla tanıştıktan ve evlendikten sonra Manchester'a yerleşiyor. Ee, şeyden bahsediyordum yani bu İngiliz Edebiyatı'nda daha önce sanayi devrimine yani sanayi devriminin, sanayi toplumun, kapitalizmin ortaya çıkardığı yeni üretim ilişkilerine tepki olarak e, yazılmış çok fazla şey yoktu. E, roman yoktu. İşte romantizm dediğimiz akım bir takım şeylerle yani şiirlerle e, diyelim ki Wordsworth'ün lirik balatlarıyla sanayi devrimine bir takım tepkiler gösterdi ama yani bu tepkiler hiçbir zaman şeye ulaşmadı 19. yüzyılın ortasında yazılmış romanlardaki gördüğümüz yoğunluğa ulaşmadı İngiliz Edebiyatı'nda Endüstriyel Roman ya da The Condition of England adı verilir bu romana. Endüstriyel Roman. Evet, hmm. Endüstriyel Roman. Nedir ya da tam olarak Endüstriyel Roman? Şey, Endüstriyel Roman, sanayi işçisinin çalışma ve yaşam koşullarını hmm. ele alan ve bu sanayi işçisinin, işçi sınıfının varlığının İngiliz orta sınıfları açısından nasıl bir endişe ve korku kaynağı olduğunu, İngiliz toplumunun büyük sınıflar arasındaki uzlaşısının ...işçi sınıfı tarafından bozulabileceği, e, zedelenebileceği ihtimalini e, ele alır bu roman, endüstriyel roman. Diyelim ki Charles Dickinson'ın Hard Times'ı, hmm. zor zamanları bu romanın en şey... Şey aklıma geldi, hmm. Ayhan Geçkin'in kenarda mesela o zaman, endüstriyel hmm. roman mı? Valla ben onu okumadım, onun için hmm. bir şey demeyeyim. Ya da Orhan hmm. Kemal'in evet. bazı romanları. Ama çok olamaz çünkü bunlar 19. Hmm. yüzyıldaki şey, sanayi işçisi, proletarya, hmm. fabrika koşullarında üretim yapan ve işte diyelim ki günde 14 saat mesai yapan hiçbir toplumsal hakka şey e, sosyal güvenceye sahip olmayan işte çocuk yaşlarda işçilerin e, bulunduğu çalışma koşullarında var olan bir işçi sınıfı bu. Bugün de var o. Yani şey, Engels'in, Engels de hı. bu arada e, işte Marksizm'in kurucudan Engels Manchester'daki işçi sınıfının yaşam koşullarını evet, anlatır. Getirdi evet, in... işçi sınıfının durumu adlı kitabında ya yani evet, aşağı evet. yukarı aynı tarihlerde yazılmıştır Elizabeth Gaskell'ın romanlarıyla Engels'in o incelemesi Şimdi şöyle yani bu Chartism diye bir e, hareket ortaya çıkıyor 1830'larda. Chartistler işçi sınıfının ilk kez örgütlü olarak siyasi taleplerde bulunduğu bir şeyi hareketi örgütlüyorlar ve seferber ediyorlar. Bunlar 1838'de İngiliz Parlamentosuna bir dilekçe sunarak ve büyük bir yürüyüşle e, işte bu dilekçeyi Parlamento'ya teslim ederek bir şeyde e, böyle ilk defa varlıklarını hissettiriyorlar İngiliz toplumunda. İşte bütün erkeklerin oy kullanabilmesi, mülkiyet e, edinme şartlarının esnetilmesi, alt sınıflara doğru esnetilmesi, sonra şey, yeni bir seçim sisteminin kurulması gibi bir takım talepleri var e, çağrı Bu talepler e, 6 milyon işçi tarafından imzalanıyor ve ya bu İngiltere tarihinde ilk kez sanayi karşıtı hareket bireysel olmaktan çıkıp tepkisel olmaktan çıkıp e, örgütlü bir hal alıyor daha önceki yıllarda ludizm diye bir şey var. Sanayi devrimine karşı bir tepki ortaya çıkıyor. Ludistler gidip makine kırarlar. Fabrikalardaki makineleri kırarlar. Ya bu negatif bir şeydir, tepkidir ama chartizmin olumlu talepleri de vardır. Yani şeyi üretim sistemini dönüştürmek üzerine kurulu bir takım talepleri vardır. Elizabeth Gaskell'da yani işte en bilindik iki romanı Mary Barton ve şey Kuzey ve e, güneyde, north and south'ta bu e, sorunu ele almaya çalışır. İşçi sınıfının İngiliz toplumu açısından ne anlama geldiğini, bütün bu meselelere e, hangi temelde yaklaşmak gerektiğini, yani şeyle işçi sınıfıyla empati mi kuracağız? İşçi sınıfının İngiliz toplumunu böyle radikal bir şekilde dönüştürmesini destekleyecek miyiz yoksa sınıflar arasındaki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri hayırseverlikle Empatiyle falan mı çözeceğiz? Bütün bu sorunları tartışır. İstersen doğrudan şeyden söz ederek Romandan romanlarından söz ederek evet. kısaca yani ne yapmaya çalıştığını hı hı. açıklayayım. Ama romanlarına geçmeden şunu tekrar yani vurgulamak gerekir. Bu tarihsel bir şey, anekdot ve ayrıntı olarak önemli. 1840'lar ve 50'lerde ya bu endüstriyel roman dediğimiz tür çok popülerdi İngiltere'de ve sadece Elizabeth Gaskell değil Charles hmm, evet i̇şte Dickens, Benjamin evet. Disraeli, İngiliz devlet başkanıdır. Hmm. Onun Sivil diye bir romanı Giz vardır. Evet. Charles Kingsley işte Alton Lock diye bir romanı vardır onun. George Eliot o da İngiliz edebiyatı hmm. öğrencileri bilirler. Felix Holt diye bir romanı vardır onun da. Bunlar hep yani bir e, akımın şeyi parçaları hmm. e, seyri içerisinde yazılmış romanlardır. Elizabeth Gaskell de buna e, ...dahil olan herhalde. yazarlardan biri tek Hatta kadın yazar mı peki bu George Eliot kadındı ama dört, şöyle dört bir şey var mi? tabi yani o yüzyıl ortasında Brontë kardeşler de işte Shirley hmm. mesela Charlotte Brontë'nin romanı o da endüstriyel romandır hmm. fakat şöyle bir ilginç bir şey var Benim ilginç bulduğum bir taraf var yani bu kadınlar bu kadın yazarlar işte Brontë kardeşler işte Charlotte Elizabeth var mesela aynı aynı yıllarda yazan Harriet Martineau var, George Eliot var. Bunların hiçbirisi mesela Miss Bronte demez kimse Charlotte Bronte Hı. için. Çok az denir. Veya işte Mrs. Martineau denmez Harriet Martineau için. Ee, George Eliot için de işte Anne Evans'ta onun gerçek ismi. Miss Evans demez pek kimse ama Mrs. Gaskell diye yerleşmiştir. Neden peki? Elizabeth Gaskell'ın şeyi. <gülüyor> e, evli evli olduğu ismi. Için. Evli ama diğerleri de evet. evleniyorlar işte boşanıyorlar filan şeyler oluyor ama Elizabeth Gaskell'deki evet, aile değerlerine <gülüyor> çok önem veriyor yani buna e, birazdan işte romanlarına geçince daha uzun konuşuruz hı hı. E, şeyle yani aile çok önemli e, Elizabeth Gaskell'da ve aileyi e, şey yapıyor yani eleştirmiyor tam aksine sahipleniyor idealize ediyor ve ailenin toplumsal sorunlara yani çok da bireysel olmayan işte diyelim ki toplumun Genel e, üretim ilişkileri ve e, siyasi formasyondan kaynaklanabilen bazı sorunları da aile içinde çözmekten yana. Hmm, daha evlilik. ahlakçı birisi yani. Evet ahlakçı diyebiliriz moralist bir tarafı var ama bu böyle olması şey yapmamış yani kalemini olumsuz yönde etkilememiş. Yani İngiliz düz yazısında çok e, iyi yazan iki kadın yazardan söz edebilirsek 19. yüzyılda bunlardan birisi Jane Austen'sa diğeri Gaskill'dir. Ben hmm. çok beğenirim yazıcısını, yazım tarzını. Şimdi şeyi e, geçelim istersen. İlk romanı Mary Barton. 1848'de yayınlandı Mary Barton. Uzun süre yayıncı bulmakta da zorlanmıştır Elizabeth Gaskill e, bu şeyi e, kitabı yayınlatmak konusunda. Galiba Charles Dickinson şeyle, yardımıyla, e, vasıtasıyla falan e, neydi? Chapman and Hall diye bir yayın var. O tarihlerde çok popüler olan. Orada yayınlanıyor. Dickens'ta da mektuplaşırlar ve Dickens ona Şehrazat'ım der. Hı -hı. Yani Şehrazat, hikaye anlatıcılığı konusunda çok şey, mahir, usta bir şey olduğu için, karakter olduğu için. Yani Gezkıl'ı çok beğenir şey. Dickens Hı -hı. onun anlatım tarzını çok beğenir. Aslında ele aldığı konular hemen hemen şey, Dickens'ın zihnini meşgul eden konularla aynı ama bunu ele alım tarzı. Bütün iyi edebiyatta olduğu gibi anlatım tarzı çok iyi. Şimdi Mary Barton'da e, yine işte dediğimiz gibi sanayileşme sorunu, işçi sınıfı ve çartistler e, şey romanın ön planında, merkezinde. Burada anlatır, çartist bir ailenin gözünden aktarılıyor. İşte Manchester'daki pamuklu dokuma sanayi 1839'da böyle ciddi bir bunalım içinde. Tekstil fabrikaları peş peşe kapatılıyor. İşsizlik işte çığ gibi büyüyor. Burada Thomas Carson diye bir fabrikatör var ve bunun fabrikasında... Teknisyen olarak çalışan, işçi teknisyen olarak çalışan John Barton diye bir karakter var. John Barton, romanın kahramanı, protagonisti Mary Barton'ın babası ve chartist bir şey, adam. Yani işçi sınıfını örgütlemeye çalışıyor fabrikada ve fabrika dışında. Manchester'da işte bu ekonomik sorunların çaresi olarak chartizmin ve işçi mücadelesinin şey yapılması, sahiplenilmesi gerektiğini savunan bir karakter ve giderek işlerinin bozulmasıyla, yani işçilerin çalışma koşullarının kötüleşmesiyle... ...depresif ve öfkeli bir adama dönüşüyor John Barton. Kız kardeşi Esther evden kaçıyor ve fahişe oluyor. Ve roman boyunca Esther'i kötülüyor Elizabeth Gaskill. Hem John Bartın gözünden hem diğer karakterlerin gözünden. işte şey yani... Bu dedim ya aile çok önemli muhafazakar, aile çok önemli Gaskill için. Ve işte bir kadının düşebileceği en kötü durum olarak evden kaçmasını ve işte şey ne diyelim işte fahişyilik etmesini falan görüyor. Ve bu zaten uzun süre bu geleneksel ahlak çerçevesinde bu böyledir yani çok Elizabeth Gaskill'a özgü bir şeyde değil, vaziyette değil. Şimdi şey bu çarçısların az önce bahsettiğim büyük yürüyüşü Londra'da parlamentoya dilekçe sundukları yürüyüş öncesinde John Barton Londra'ya gidiyor ve Londra'da onu işte diğer işçilerin karşılayacağını düşünüyor. Orada büyük bir şeyle e, e, yani işçi kitlesiyle karşılaşacağını düşünüyor. Fakat öyle olmuyor ve yani Londra'nın e, işçi sınıfı ve öbür sınıfları çarptışların bu yürüyüşüyle o kadar fazla ilgilenmiyorlar. John Barton için bu bir hayal kırıklığı haline geliyor. Ardından iyice kinleniyor bu durum karşısında. Manchester'a döndüğünde... Bu fabrika sahibi az önce bahsettiğim Thomas Carson'ın oğlunun işçilerle alay ettiğini falan düşünüyor. Bu işçilerinin vaziyetiyle açlıktan boş boş bakan gözleriyle şey yapan alay eden bir karikatür yapıyor galiba bu oğlan Henry Carson. Ardından işte Carson'ı öldürüyorlar çarçı işçiler. Bu bir işçinin şeyi fabrika sahibinin oğlunu öldürdüğü bir şey Devrimci bir moment mi diyeceğiz, ne diyeceğiz artık? Çok rastlanan bir şey evet. değil mi o dönem bu romanlarda, endüstriyel romanlarda? romanlarda. Çok, çok çok rastlanan bir şey, şey değil. değil. Yok doğrudan bir fabrika sahibini öldüren bir karakter Hı. var ve şey bu karakter işçi sınıfını temsil ediyor. İşte iyi kötü bir proletarya bilinci kazanmış o yıllarda. Fakat işte bu cinayeti daha sonra John Bart'ın kızı Mary Bart'ın flört ettiği başka bir işçi var. ...Jim Wilson diye ona yıkmaya çalışıyorlar. Yani onun öldürüldüğü iddia ediliyor. Onun tarafından fabrika sahibinin oğlunun öldürüldüğü iddia ediliyor. Ve işte Mary Barton sevgilisinin şeyini günahsızlığını kanıtlamak üzere harekete geçiyor Jim Wilson'ın. Mesela polisiye bir kurgusu e, da var. Polisiye yani. bir kurgusu da var. Hatta keyifli bir polisiyedir. Bu yüzlerce sayfaya yayılan bir polisiyedir. Sonuçta yani... Bu adamı yani fabrika sahibinin oğlunu Mary'nin sevgilisinin değil babasının öldürüldüğü anlaşılıyor. Bunu tespit ediyorlar. Ve fabrika sahibinin kendisi yani Thomas Carson'dı galiba adamın adı. Bu cinayete şey, katledilen oğlanın babası. En sonunda John Barton'la barışıyor. John Barton ölüm doşerindeyken işte İncil'den bir takım kıssalar falan okuyorlar. Ve bu kıssalar eşliğinde affediliyor şey John Barton. Romanın sonunda da Jim Wilson'la yani Mary Barton'la şey sevgilisi evleniyorlar ve Kanada'ya yerleşiyorlar. Böyle mutlu bir sonla tamamlıyor. Şimdi burada yani Ama ahlakçılığın evet, bir mutlu son olması lazım. Evet zaten. olay <gülüyor> örgüsünden uzun uzun söz ettik. Benim buradan çıkarttığım sonuç şu. Şimdi bir kere romanın bir kısmında bu Manchester'daki yeni iktisadi düzenin o ağır çalışma koşullarını işçi sınıfına nasıl bir şey yaptığını yani yük yüklediğini gayet böyle bir belgeselci titizliğiyle falan anlatıyor Elizabeth Gaskell o, hatta romanın içinde bu gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar işte işçilerin kendi aralarında şey yaptıkları söyledikleri şarkılar balatlar oldum weaver gibi filan bunları gayet böyle şeyle iyi bir şekilde aktarıyor Elizabeth Gaskell ee, ama her zaman belli bir mesafeden yapıyor bunu. Yani bu mesafe de sanatsal bir mesafeden çok sınıfsal bir mesafe olduğunu fark ediyoruz okurken. Şöyle e, sınıfsal bir mesafe. işte mesela John Bartını bazı yerlerde çok iyi e, anlatıyor, çok iyi tasvir ediyor. Çok sıcakkanlı, işte iyi bir e, karakter olarak anlatıyor. E, ne zaman yani şöyle kızıyla oturup işte Mary Bart'ınla evde baş başa oturup işte gündelik hayatta ilgili bir takım meseleleri konuştuğu sürece işte evde pişirilen yemekler, evde yapılması gereken temizlik falan. Bunları konuştuğu sürece son derece sevimli bir adam John Barton. Ama ne zaman hakkını aramaya kalkıyor? Yani bir işçi olarak kendi sınıfsal haklarını aramaya kalktığında bir canavara dönüşüyor. Ve işte cinayet işliyor sonuçta ona. Cinayet işletiyor Elizabeth Gaskill. Buradan şu sonuç çıkıyor yani proletaryanın fazla ileri gitmesini istemiyor Elizabeth Gaskill. Yani ileri gittiğinde... Bir de yoksulluk iş... ve suçu eşitliyor evet, yani. Evet yoksulluk ve suçu eşitliyor çok doğru bir tespit bu. Yani denetimsiz bir takım duygularla hareket edip şey olduklarını yani e, ne diyelim böyle kaba saba adamlar veya kadınlar haline gelip işte cinayet işleyecek kadar psikolojilerinin bozulduğunu anlatıyor. Ve peki o zaman ne yapmak gerekir? Madem öyle yani bu insanları harekete geçiren bir şey var. Onların dışında bir takım nedenler var. İlla yani psikolojileri bozuk olduğu için falan bunları yapmıyorlar. Yani psikolojilerinin bozuk olmasının nedeni dış koşullar. Bunların onların hayatlarındaki etkisi. Elizabeth Gelsk'ı bu aşamada şunu şey yapıyor. Şunu öneriyor. Yani bir sorun varsa Hristiyanlıktan yardım isteyin. Hristiyanın hayırseverlik aile hakkından yardım isteyin. Yani sınıflar arasında bir sorun varsa yardımlaşarak bunu çözün. Yani, Protestan değil mi? E, evet yani şey yapın e, şunu söylüyor yani fabrika sahibi de iyi bir insan olsun onu evcilleştirin o da işte e, vicdan e, azabı çeksin. Siz işçiler siz de iyi olun yani fazla ayaklanmayın fazla yani uysal evet. olun. Evet. Böylece işte şeyle uzlaşıyla konsensüsle bir araya gelin ve ölüm döşeğinde e, şey İncil'den kısalar okuyarak bu sorunu <gülüyor> çözebilirsiniz. E, bu tabii şey yani mesela İngiltere'de bugün hala e, bu hayırseverlik ahlakı yani toplumun yukarıdan aşağıya charitylerle şey yapılması, evcilleştirilmesi, sınıfsal sorunlar varsa bunu görüyorsunuz. İşte Londra'ya gidin her taraf çevreti shoplarla dolu. İşte ben bir ceket aldıysam kendime bu ceketi yıllarca giydikten sonra bir çevreti shop'a veriyorum. Oradan ihtiyaç sahibi birisi gidip iki pound'a o, o ceketi de. alabiliyor veya bir sürü şey var öyle sadece ceket değil giyim kuşam dışında. Ya bu e, şeyden kaynaklanıyor Yani İngiltere'de Avrupa'sından farklı olarak Sınıfsal sorunlarını böyle uzlaşı yoluyla Konsensüs yoluyla Yardımlaşarak çözmeye sınıf, çalışmış Sınıf kavramını kabul ediyor yani evet, Sınıf yani var bu, evet, Sınıf evet, kültürü var Var ama yani bunu biz şeyle e, Evlilikle hayırseverlikle falan çözebiliriz Fakir hı hı. kadını zengin evet. erkekle evlendirerek Bu sorunun üstesinden evet, gelebiliriz Uzlaşılabilir Ve işte şey e, aynı zamanda burada Mary Barton Son derece şey iffetli falan yani e, romanın sonuna kadar çok iffetli bir kadın olarak tasvir ediliyor. E, teyzesi yani abinin şey babasının kardeşi halası oluyor o zaman. Ester ise yani şey e, iffetsiz fahişe kadın falan bu şekilde anlatılıyor. Bu da... yaratıyor yani Tabii yani işte. Böyle bir tezat da var yani domestik sınırları aşmamak gerekir. Gaskell için bunlar çok önemlidir. Aşarsan bedelini ödersin. Evet, yani aşmazsanız da hayatınızda beyaz bir sayfa mutlaka açılacaktır bir aşamada. Hı -hı. Yani ya yardımseverlik yoluyla ya işte evlilik yoluyla filan. Ama bu Victoria çağının genel entelektüel düzeyi ve düşünsel donanımı budur. Yani bundan daha farklı davranamazdı Elizabeth Gaskell. Bu kalıpları diğer bütün romancılar tekrar etmişlerdir. Evet, Jane Austen'i yani... konuştuğumuzda da yine bunlardan evet, evet. bahsetmiştik. Yani, o da yüzyıl başının evet. romancılarından. Şimdi ikinci vaktimiz çok kalmadı ama ikinci kısa, kısa romanından da kısaca bahsedelim. Burada da şey var yine North and South bu da hı hı. E, BBC prodüksiyonu falan var. Çok İngiltere'de çok popüler bir şeydir, prodüksiyondur. Böyle 8-10 bölümlük bir şey dizisi var North and South'un. Burada da şey anlatıyor yani İngiltere'nin güneyi daha böyle kırsaldır. İşte estetik duyarlılıkları açıktır. Daha e, ne diyelim hani e, iklimi falan da daha yumuşaktır. <gülüyor> Dolayısıyla İngiltere'nin güneyi estetik, güzelliği, duyarlı maneviyatı falan temsil eder. Kuzey ise sanayileşmiş kısmıdır İngiltere'nin. Evet. Sanayi devrimi de oradan gelmiştir. Orada başlamıştır. İşte Manchester gibi yerler falan öyle Liverpool, yerlerdir. Evet, evet yani buralar işte üretkenliği, çalışkanlığı, maddi zenginliği, refahı falan temsil eder. Şimdi yine işte burada iki tane karakter var. Bir, birisi sanatçı rolü Margaret Hale güneyde. Babası da papaz babasıyla birlikte kuzeye Manchester taraflarında bir yere yerleşiyorlar. Milton diye hayali bir şehir var orada. O Öyle bir yer yok aslında. Orası Milton Manchester. Yani Elizabeth Gaskill'ın dünyasında var sadece o. Şimdi bunlar burada da şey var yani şunu yapıyor işte faydeci ve materyalist John Thornton diye bir adam var orada da. O fabrika sahibi o da. Margaret Hale ile Thornton en başta itişiyorlar. Margaret Thornton'un ...işçilere davranış şeklinden... ...kaba saba olmasından falan çok şikayetçi. Ama sonra... ...birdenbire Thornton değişiyor. Birdenbire iyi bir insan olmaya başlıyor. Ve... E, ...Thornton'un... E, ...fabrikasının önünde işçiler... ...ayaklanıyorlar. Bu ayaklanma sırasında... ...Margaret ile bir taş isabet ediyor ve... ...Margaret... yere yığılıyor Orada bayılıyor. Sonra... E, ...işte Thornton bir şekilde... Margaret'la ilgilenmeye başlıyor ve evet, sevgili oluyorlar. Birbirlerine yaklaşıyorlar. Thornton'la Margaret şey olunca yani sevgili olunca Thornton'da bir iyilik cevheri olduğunu fark ediyoruz. Yani böyle bir hiç bozulmamış gibi bir öz yani. olduğunu falan fark hmm. ediyoruz. Birdenbire işçilerine çok kötü davranan fabrika sahibi Thornton işçilerine böyle bir halkla ilişkiler uzmanı gibi falan davranmaya hmm. başlıyor. Yani bütün o şeyleriyle. İşte hatır sormaya başlıyor filan Kadir Bilir jestlerde bulunmaya Belki başlıyor. Belki aşk değiştiriyor. Filan evet yani yine burada da yani toplumsal çok ciddi bir toplumsal sorunun şeyle e, evlilik tutkalıyla çözüldüğünü falan görüyoruz. Yani toplumun toplumsal uzlaşının e, temelinde hayırseverlik ve evlilik ideolojisi var. E, Gaskell biraz bu iki büyük romanda bunları anlatıyor. Ama yani bunlar çok iyi anlatıyor. Benim bunu şimdi şeyle e, şöyle söyleyeyim yani bunu biz bir sosyolojik malzeme olarak görürsek romanlarını eleştirilecek çok şey buluruz. Fakat dediğim gibi yani bu anlatım tarzı üstü bu filan Muazzamdır Elizabeth Gaskell. İngilizlerin düz yazıyı bence en iyi kullanan yazarlardan biridir. Böyle retorik yapmaz, süslü cümleler kurmaz. Kısa ve etkili cümlelerle yazar. Aynı zamanda işte Cranford'dan e, yani Cranford 3. romanı, iletişimden çıkan roman. E, orada da işte yani bu sefer başlı başına kadınlar etrafında e, kurulmuş bir roman e, Cranford. Daha da kısa diğerlerine göre. Erkekler kadınların dünyasına girmeye çalıştığı anda e, ya ölüyorlar ya da şehirden gönderiliyorlar. Hmm. Kadınların kendi iç e, topluluğu komünitesi arasına giremiyorlar ve bu arada işte... işçi şey, kadınlar değil mi yine? İşçiden çok orta sınıf burada. Arta yani sınıf, bunlar tabii. daha çok orta sınıf. Zaten o yani, endüstriyel roman değil yani. Zaten şey anne tarafından bir akrabası var. Abi gel Holland diye bir teyzesi hmm. Elizabeth Gaskell'ın. Onun şeyini nasıl söyleyeyim yani onun çevresini yakın çevresini anlatır. Yani bunu kendisi söylüyor mektuplarında. İşte şey anaç bir teyze vardır. Onun etrafında kadınlar vardır. Şey i̇şte çay partileri verirler, alışveriş çıkarlar. Şey i̇şte yeni modaları takip ederler. Evlilik dedikoduları yaparlar. Yani İngiliz taşrasında kadınların, orta sınıf kadınların gündelik hayatına renk katan bütün ayrıntılar vardır Cranford'ta. Hmm. Çok da iyi anlatır bunda çok keyifli bir anlatıdır Cranford. Mesela bir albay var, bu albay e, Cranford'daki kadınların hayatına dahil olmaya çalışıyor. Dickens okur, Dickens'i çok sever ama bir süre sonra albay e, bir demir yolunda trenin altında kalarak ölüyor. Hmm. Yani kadınların dünyasından uzaklaştırma şeyi hmm. tekniği gibi bir şey bu aslında romanda. Kazayla mı ölüyor yoksa kendisi intihar falan mı ediyor? Ben kazayla öldüğünü hatırlıyorum ama tam şimdi hatırlayamadım. Hmm. İşte Dickens, Dickens da demir yollarını İngiliz Edebiyatı'na sokan yazar ve demir yolları en başta yani İngiliz Edebiyatı'nda yırtıcı bir erkekliği temsil etmiştir. Doğru. Saldırgan, işte Doğru. bütün mesafeleri kolayca kat edebilen, sınır tanımayan falan. Evet, belki o erkekliğin de ölümü yani. Tabii tabii erkekliğin ölümü gibi bir edin. şey evet, e, alttan alta öyle bir mesaj veriyor zaten. Yani bir zaten Gaskell tamamen şey nasıl söyleyeyim yani kadınların hayatını da bütün romanlarında daha şeydedir ön plandadır. Bir de Charlotte Bronte'nin arkadaşı Charlotte Bronte'nin biyografisini yazıyor hmm, ölümünden güzel. sonra. Böyle bir kitabı da vardır. Evet. Ne diyelim evet, son olarak <gülüyor> okunmaya ya... ve tanınmaya değer bir yazar. E evet bence Türkçe'de ya. de yani diğer hmm. klasiklerle birlikte e şey Klasik olması... yani bir klasik. Tabi tabi klasiktir Gaskell. Evet. Evet bugün 94.9 Açık Radyo'da Barış'la Elisabeth Geske'le konuştuk. Ee, şimdilik <gülüyor> diğer kitabımızı bilemiyoruz değil mi Barış? Onu önümüzdeki günlerde <gülüyor> belirleriz. belirleriz. Çok teşekkür ederiz sana her zaman olduğu gibi. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın görüşmek üzere.